أعطي السلام على سيد الأولين سيدنا وسندنا ومددنا محمد والعالي والباقبير ومن سبيعة الإسلام إلا يرمسين ومن من دائمين تلازمين إلا يرمسين بعد صادقاً أيها الإخوان فإن الحديث إتاغ الله وَاَفْتَلَ الْهَدْيِهِ هَدْيُّ سَيْتِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَوَّا الْاُمُورِ مُحْتَحَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَحِنْ دِعَةٍ وَكُلَّ دِعَةٍ دَوَالَةٍ وَكُلَّ دَوَالَةٍ وَصَاحِبِ عَلْتِ sen iyi adil Allah teala. Bilsteren 500 sene. teala üzerine olsun. Rabbimiz teâlâ ve, adalet, ve adalet, dünya ve ahiretin hayırlanma sözleri ve düzleri nail eylesin. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mübarek hadis-i şeriflerinden cildenir. Ramur ve ahadî hadis kitabının 124 sayfasının sonunda 8 hadisten itibaren okumaya, başlayacağız inşallah. Bu hadis-i şeriflerin ve imzahına şu mübarek cuma akşamında başlamadan önce buyurun beraberce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ruhu ruhun farkına helge olsun. Bizim saygılarımızın, sevgilerimizin, bağırlıklarımızın nişanesi olsun diye ve onun cümle ve ashabının fark ezracının, ekbaının, ahbabının ruhlarına ve Ekba'ının ervağına ve Sair, Enbiya ve Mürseli'nin Hazaratı'nın ruhlarına tüm evliyaullah ve mukazadîn'in ve hazretten Ümmet-i Muhammed'in mürşitleri olan Sadat ve, ve Sahabil Kiram'dan Hocamız Muhammed Zahid-i Hüseyin ile e Fideran olan tüm ne silsilemiz mensuplarının halifelerinin hürriplerinin hürriplerine ruhlarının hediye olması için, bu okuduğumuz eseri yazan Gümüşhane ve Ahmet Süleyman hocamızın olduğu için, bu hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine her türlü emeği misafetmiş olan hadis ralilerinin ve alimlerinin ve bu eserleri basan tercüme eden hazırlayanların kendilerinin ve geçmişlerinin ruhları için ve bu beldeleri tethetmiş olan mücahit, muvahit askerlerin, şimdazilerin Fatihlerin ruhuna hediye olması için, cümle vakıf sahiplerinin, meşhur camiyi yapanların, yaşatanların, mescit emrani'nin, <gülüyor> şirkler ve cemaaten ihtiyaç edenlerin kendilerine ve geçmişlerine ruhuna hediye olsun diye, bizimde metin bulunan Elia Allah'ın Hacı Bayram'ın dediğinin sade türk otantın ruhuna hediye olsun diye ve bir hasa. Uzaktan ve yakından bu hadisi şöyle söylüyorum dinlemek üzere tüm mescide toplanmış bulunan sırt kardeşlerimize ahirete geçmiş olan bütün sevdiklerinin ve yakınlarının rohlarına bir cuma akşamı hizmeti Kur'aniyesi olsun diye biz yaşayan, onların arkasında sağ kalmış bulunan Müslümanların da Rabbimizden rızasına uygun emir, uygun, uygun sevdiği razı odaklular olarak varmamız vesile olsun diye bir fatiha, bir okuyalım. Sözle mesade edelim ondan sonra başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Meto <gülüyor> bu mesele metnini okumuş olduğumuz hadisi Şerif İbn Mace'de kaydedilmiş. bu sahibi el-Hudeyrî Hazretlerinden radıyallahu a'lâf rivayet olunmuştur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki: "İnne sukara el-muhâcirîn iksire yapsin." muhacirlerin, <gülüyor> fatirlerin, yurdu cennete, cennete girerler, girecekler, قَبْلَ عَلْنِيَاهِمْ zenginlerinden önce, بِنِسَارِ هَمْ سُمِّئَةِ سَنَةِ 500 sene miktarı önce girecekler cennete. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, biliyorsunuz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi kendi doğduğu büyüdüğü babasının bebesine gidiyordu Evgazı'nın atalarının yurdunda, tutmak istemedi müşrikler. <gülüyor> Sahade-i da çok Müslüman olanlarla da çok tevziklerde bulundular ve orayı onların başlarına dar ettiler. <gülüyor> Rabbimiz Allah'tır, Allah birdir demekten başka bir şeyleri yoktu, onların zararları yoktu ama imanlarla aykırı diye yapabilecekleri zararı yaparak onlara her türlü sıkıntıya uğrattılar, işlenceler yaptılar. O boynu bütün ilk Müslümanlar çeşitli yerlere hidret ettiler. Kimisi Yemen'e gitti. Kimisi Hadeşistan'a gitti. Hatta Hadeşistan'a geçmiş Müslümanların oradaki Hadeş hükümdarı misafir etmesin. Onları kovsun veya cezalandırsın diye zararlılarla çalışmak üzere arkasından elçi gönderdiler. Ve gammazladılar o elçiye. E, o elçi vasıtasıyla Hazreti Hüsimler'e dediler ki ey Hüsimler sen bunları barındırıyorsun, memleketinde tutuyorsun ama bunlar Hz. İsa'ya dil uzatıyor. Senin tapındığın, efendim senin mensup olduğun Hristiyan dininin büyüğü olan Hz. İsa'ya bunlar dil uzatıyor diye gammazlamak istediler. Hüsimler'in huzurunda o gamlazlamaya gelen, o arayı bozma, onları zarara uğratma gelen elçiler, Müslümanların baş bir akıllı ırklı sahabe-i kuramın bir tanesi, uzun boyu konuştu, her soruya cevap verdi, Habeş hükümdarı bu haklı dedi. Birden dedi, bunda bizim kitaplarımızda yazılan Hak Peygamberin şeylerini gördü Onları barılara bastı ve kendisi de imana geldi, Habeş hükümdarı. Öteki sizlere bak ki kendi memleketinde yaşa. Bir de göçtüğü diyarda bir de zarar vermek için adam gönderiyor. Ne zalimliği. Bugün de bak, Bugün de aynısı var. Yani sahilim söylesem şaşır. Yani adamcağız dinini daha güzel yaşamak için diyardı terk etmiş, gittiği yerde hala muzu oluyorlar o zaman. Ona zarar vermek istemiyorlar. Söylesem kimse olur. Söylemiyorum ama böyleleri var. <gülüyor> Allah bu şarkınlara akıl fikir versin. Bu şerlilerin, zalimlerinin şerrinden has hadis müminleri kurtarsın. Bu dünyada böyle sıkıntılı oluyor Müslümanlık. Ama bir insanın muhatemine gelebilir diyebilir ki hocam madem Allah müminleri seviyor o zaman Müslümanlar, müminler La ilahe illallah deyince rahat etseler Şöyle köşleri olsa, bahçeleri olsa, rahatları olsa, dünyada her türlü keyif onların olsa rahat etseler. İşte Allah <gülüyor> Hazretleri böyle yapmamış. Yani bu bizim hatırımıza geliyor. Madem Allah seviyor, o halde biz hep balla, balla börekle, efendim, kaymakla beslersek, kuş tüyü yataklarda yapsa, efendim elimiz sıcak sudan, soğuk suya değilsen, etrafında melekler pervani gibi koşar. Ha, o istediğin cennette. Bu dünya imtihan dünyası olduğu için, bakalım benim kulum imanımda ne derecede sahibimim, imana mı gelmiş yoksa öteki keyiflere, sefalarına mı gelmiş belli olmaz ki. Kaymalı geldi adam, bala mı geldi yoksa imanı mı geldi belli olmaz. Onun için Allahu Teala Hazretleri iman eden kimseleri malında ve canında ve sevdiği diğer varlıklarında imtihan eder. Hastalık gelir, dert, gelir, sıkıntı gelir, üzüntü gelir, bela gelir, musibet gelir. Onların bütün hepsine rağmen sımsıkı durabiliyorsa, Allah'a sımsıkı bağlı kalabiliyorsa, Allah'ın Azze Hazretlerinin yolunda yürümekten dönmüyorsa, tamam. imtihanı kazanır. Dönmüyorsa kendisi kaybeder. Yani bunun sayısız sayısız misalleri var. Eski ümmetlerde de böyle olmuş. İman edenleri efendim ateşlere atmışlar. Asadı, uktut hendek kalmışlar, hendekleri içine ateşler doldurmuşlar. Siz misiniz, iman eden ateşe atmışlar. Cevizi cevizi yapmışlar. Bak, efendim nerede size bak durup efendim bilmem ee, karşıda ne kadar ne kadar toplu toplu Müslüman kardeşlerimiz öldürülmüşler. acılar çekmiş, öldürenler utanmıyorlar bir de bizde bir şey gösterir, efendim, zarim gösterir, şey yapmak çalışıyorlar. Biz ne zaman elimizde güç, kuvvet varken kime ne yapmış? Ama onlar, biz yedi asır besledikten sonra fırsatını bulunca e, kafa tasarımının, iskeletlerinin resimleri var her gazeteler bugünkü. Hepiniz gördünüz. Ne katliamlar yapmışlar. Öldürmüşler ne öldürmüş? Öldüremediklerini evin bacısından fırına e, şey, gaz döküyor, yapıyor. İçeriden çığlıklar, feryatlar. Yani ne imtihanlı, ne sıkıntılı şeyler görmüş. Kırım'daki kardeşlerimiz, Kavkatsya'daki kardeşlerimiz, Romanya'daki kardeşlerimiz, Müslümanlar, efendim Orta Asya'daki kardeşlerimiz, Bulgaristan'daki, Yunanistan'daki <gülüyor> kardeşlerimiz, Afrika'daki kardeşlerimiz. Neler çektiler, neler çekiyorlar. Biz burada elhamdülillah rahatsız, evimize bakıyoruz. Yani hiç onları düşünmemiz gerekmez. İşin midir o tarafı var. Şimdi demek ki Müslümanlar daha imtihan sıkıntılı şeylerle karşılaşmışlar. Ne olacak? İmtihanı kazanan derecesi yükselicek, mertebesi yükselecek. En şiddetli imtihanlar, musibetler en yüksek mertebeli insanlar olan peygamberlere gelir. En beri en büyük belalar Ondan sonra belilere gelir, ondan sonra sairelere gelir, ondan sonra müminlere gelir, derece derece. Kâfirler, bir efendim her türlü nimetler içinde yüzerler ama bu dünyada, bu dünyada yüzerler. Ahiretleri, ahiretleri perişan olur. Buradan bir büyük gaye çıkıyor, kâfirin süsüne, zinetine, hayatındaki keyfe heves etmeyin. Onu bir şey sanmayın. Müslümanın çektiği ezaradan, defadan, şeyden, Müslüman hak yolda yürümekten yılmasın. Çünkü arkasından büyük ece var. Büyük sebep var. Hatta iki Müslüman birisi zengin birisi fakir. Ne olacak? Fakirin tabii yüreği daha yanık olur. Her alamaz. Çoluk çocuğu ağlar, baba açıldı, eteğine sandırlar, pantolonunu tutarlar, neyse yani. Sabah gider iş arar, Efendim akşama bulamaz, iş çalıştı, çalıştığı adam hakkını vermez, az verir. Şimdi bu hadis-i şerifte işte bunları anlattıktan sonra anlatılana bakın. Muhacirlerin fakirleri. cennette zenginlerinden 500 sene önce girecek. O da muhacir, o da muhacir. Belgesinde eza görmüş, müşrikleri tecavüzüne uğramış, hicret etmiş. Mekke'den çıkmışlar, Medine-i Mineral'e gelmişler. İkisi de mühacir, ikisi de Resulullah'ın sahabesi. Hepsi Müslüman, hepsi kıymetli insanlar, hepsi yüksek insanlar. Ama fukaracıkları zenginlerinden 500 sene önce cemete girdi. Bu dünyada çekilen meşafete göre orada derece yüksek oluyor. Efendim ben dayanamam. O hususta hadis hadisi şerifte buyuruyor ki, benim kazama, kaderime, takdirime, hükmüme razı olmayan benim hükmümden, benim bevzemden, benim diyarımdan, benim mülkümden def olsun çıkmışsın. Beni çıkmışsın, <gülüyor> Allah'ın mülkünden bir yeri istemez. Yani Allah kovuyor. Benim kazama, kaderime razı olmayan def olsun. Ki. Benden gayri olsun. Yok ki. O halde yani kadere rıza gösterecek Allah yanacağız, yakalayacağız, dua edeceğiz, hayrı isteyeceğiz, güzel isteyeceğiz ama gelirse sabredeceğiz. Bir imtihan gelirse zaten gelir. Her zaman gelir. Sabahtan akşama kaç sabah imtihan olmuşsunuzdur farkında değilsiniz. Karşınıza açık açık gazete gelir, efendim bilmem adam gelir, manzara gelir, efendim bir eletsiz <gülüyor> gelir, bir söz söyler, sabretmeniz icap eder, efendim şeytan bir o yolu gösterir, bir bu yolu gösterir. Yo, bu yol günah, bu yola gitmemem lazım demenizi icap eder. Sabahtan beri kaç defa imtihan olduk sizler ve Allah sizi imtihanı anlayıp imtihanlardan güzel cevaplar, güzel karşılıklar verenlerden eylesin. Sabredenin sonu hayır olur. Sabredenin sıvı tıkı duranın, sağlam duranın sonra hayır olur. İşte öyle olacak. Hocam işte... Ben namaz kuruyorum, geri başımdan dert, bela, ışık olmuyor. Olmaz ki, o gelir, hastalık gelir, üzüntü gelir, sıkıntı gelir, adam gelir, sataşır. Bir Ateş-i Şerif okudum, Allah size asiyet versin. Efendim diyor ki, Müslüman dağın başında kertenkele deliğine girse gel orada onu rahatsız edecek bir şey istersin. Birisini musallat eder Allah. Yani. Niye hayatı böyle olduğundan? La rahata ki dünya olduğunda Onun için dünyanın bu meşakkatlerine sağlandıracaksınız, tam edeceksiniz. Allah'a bağlılıklarınızda efendim herhangi bir sarsıntı meydana gelmeyecek. Bir sıkıntı oluyor, veriyor, ediyor. Çocuğu ölüyor, fevaran ediyor. Ticareti bozuk gidiyor, fevaran ediyor. Yani ne yapıyor? Edeksiz söz söylüyor yani. Haddi aşacak sözü. Olmadı, kaçıldı insan. Seval alacaktın, bitti sevapları kaybettik. Bir musibet, bir de musibete sabretmediğin için kaçırdığın o kadar sevaplar. Halbuki o musibete sabretseydi, ne ecriler, ne mertebeler alacaktı. Allah sabredenlere ecri bir gayb-i hesap bol verecek. Yani hesaba gelmeyecek şekilde bol verecek. Onun için muhtemelen kardeşlerim Allahu Teala Hazretleri hepimize, hepimize afiyet versin. Güzel günler gösterin. Boşanlar gösterin. Her anınız, her zamanınız nefret güzel olsun ama eğer Allah'ın hükmü icabı, kaderi icabı başına bir sıkıntı, sıkıntı gelince evyada batıp dairesinden düşeriz, kaçmayın. Duvaradan dışarıya çıkmayın yani. Öldüğü kaçırmayın. Sabredin ki sabrın sonu selamettir. Diğer hadis şöle: fukara el Müslimil ydhlun el cennete kadar ânmiyâ elin bir <gülüyor> miktar elbaîne Hatta ytemel ânmiyâ el fukara Dünyâ. وَإِنَّ أَذْنِيَاءَ الْكُفَّانِ لَيْرَسُولُونَ نَارَ قَبْلَ تُقَرَاهِهِمْ بِرْمِطَارِ اَرْبَائِينَ hatta حَتّٰى يَتَمَنَّ أَذْنِيَاءُ الْكُفَّانِ اَنَّهُمْ كَاذُمْ فِي الْدُّنْيَاءَ تُقَرَاهُمْ Eyyami kitabında kaydetmiş bu hadis-i şerife, Efendimiz buyuruyor ki, nasıl sahabe kiramın fakirleri muhacirlerden, fakirler zenginlerden evvel 500 sene evvel girecekse, yani sadece Peygamber Efendimiz'in zamanında mahsus değil, bu zamanda da fakirlerin o meşakkatleri, o boyun o eziklikleri gene onların ahirette derece kazanmalarına sebep olacak. Bak burada da buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, Müslümanların fakirleri cennete zenginlerinden 40 yıl önce girecek. E orada beş yüz burada 40 dedi. Bunlar sahabe, sahabelerin durumları. Bunlar normal. Yani daha sonraki, siz biz gibi, biz, bizim o aradaki Müslümanlar gibi. Çünkü o devirde sahabe-i kiram çok sıkıntı çektiler. O fukaralar çok sıkıntı çektiler. Adamcağızın bir tanesi Allah şefaatine nail etsin. Sevgimizden adamcağız diyoruz yani Allah. O mübareklerin bizi bizi yolundan ayırmasın. ayağının tozu olamayı sabah namazını kılıyor. Esselamu Aleyküm, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyince hemen koşarak gidiyor. Ötekiler bakıp kalıyorlar arkasından. Bir sabah öyle, iki sabah öyle, üç sabah öyle. Bir tanesi samimiyetle hazmedemediği için onun bu hareketini çıkıp karşısına dur diyor namazdan sonra. Sen ne olur Resulullah'ın meclisinde namaz kıldıktan sonra daha otursan, dualar etsen, beklesen böyle hemen namaz biter bitmez, hemen camiden fırlayıp gidiyorsun oyunu bitiyor. Söylemek istemiyor filan. Öteki sırtlık için mecbur kalıyor. Diyor ki evimizde namaz kılmak için örtünmek lazım. Setri avret. Yani insanın örtülmesi gereken yerlerin örtülmesi lazım. Örtünecek başka örtü yok diyor. Ben şu üstümdeki örtüyle burada sabah namazını kılıyorum. Eve koşa koşa yetişiyorum güneş doğmadan evde. Hanımın da örtünüyor da o da sabah namazını yetiştirsin diye ondan koşuyorum diyor. Şu fakirliğe bak. Yani iki tane örtüsü yok. Bir hanımın bir beyin örtüsü yok. Bey bu namazı çabuk kılıyor. Koşa koşa evine gidiyor ki hanım güneş doğmadan sabah namazlı vaktinde çıkartacak üstündeki örtüyü. O sarılacak. Öyle kılacak. Bir hurmayı birisi ağzına alıyor. Yutmak yok. Birazcık emiyor. tadını alıyor. Güç geliyor. Yanındakine veriyor. O birazcık emiyor. Yanındakine veriyor. Böyle sıkıntılar çekmiştir. Hazreti Peygamber Efendimiz'in mübarek kızı Hz. Fatıma mübarek Allah'ın arslanı Hz. Ali Efendimiz ellerini gösteriyorlar babamız diyorlar Peygamber e. elimiz iple kuyudan su çekmekten değirmende buğday ölçeceğiz diye böyle çevirmekten yara oldu bize bir şu hakta kazanılmış olan esirlerden bir hizmetçi versen de su iç getirirse yani değirmeni çevirirse de yani bu kadar böyle ellerimiz yara olmasa. Ben size diyor tesbih öğreteyim onları çekin diyor. Daha hayırlıdır sizin köle kullanmanızdan, hizmetçi kullanmanızdan diyor. 33 Subhanallah, 33 Elhamdülillah, 34 Allahu Ekber değil Bu sizin için daha hayırlıdır diyor. <gülüyor> Vermiyor onlara şeyleri. Diyor ki bu mescide sığınmış da mescitte yatıp kalkan ashab-ı süfenin daha ihtiyaçlarını karşılayamadım. O köleleri satacağım da onların gıdalarını sağlayacağım. Harunları doyacağım. <gülüyor> Ebu Hüreyre radıyallahu anh, bir gün aşıktan yorulmuş. Sokak. Ne yapsın? Dur demiş. Ebu Bekir Sıddık'ın yanına gideyim. Kur'an okuyayım, okuyayım demiş. Tabii yanına gideceğim o bana demiş bir, bir şey ikram eder, kurmak için bir şey ikram eder. Kapısını çalıyor. Ya Ebu Ebu Bekir ben bir Kur'an okuyayım bildiğim Kur'anlardan. Sen bilesin. Dinle bakalım doğru mu? Benim okuyun. Peki oku diyor, okuyor. Okuyor, okuyor doğruymuş diyor. Peki aratmalık diyor. Ama bir ikram yok evde. İkram edecek şey yok ki ikram etsin. Ebu Bekir Sıddık zengin günü İkram edecek bir şey yok ki ikram etsin o Kalkıyor Hazreti Ömer'in evine gidiyor. Kapıyı çalıyor. Diyor ki ya Ömer ben okuyayım şu Kur'an-ı Kerim'i. Sen bir dinle bakalım. Doğru mu? Hata varsa düzelt. güzel. Tabii o zaman matbu Kur'an-ı Kerim'ler yok ki. Böyle ezberlilik kontrol edecek. O da İnmiyor, bir kusurun yok. Tamam diyor. Peki, al asmalık diyor. Hz. Ömer anlaması lazımdı diyor. Benim Kur'an'ı ondan iyi bildiğimi düşünerek bu daima Peygamber Efendimiz'in yanında dolanıyor. İşi gücü yok, hep şeyde kalıyor. Mescitte kalıyor, bu Kur'an'ı iyi bilir, bunda bir başka sebep var diye anlaması gerekir O da anlamadı diyor. Ondan çıkıyor. Sokakta takip kesiliyor, yolluyor gölgeye. Karnı çökmüş, sırtına yapışmış. Yutup tabii ama biraz sonra bir ayak sesi duyuyor, bir nefis koku Efendimiz geliyor. Sallallahu Aleyhi ve Ssalam doğruluyor hemen. Peygamberimiz şöyle diyor, gücüyle bakıyor, işaret ediyor, gel bakalım arkamdan diye evine gidiyorlar beraber. Efendimiz evde sesleniyor sevcilerine. Evde yiyecek bir şey var mı? Biraz süt var yani Sallallahu. Getirin diyor. Bir tas içinde süt getiriyorlar. Tas. İç bakar diyor. Ebu Zubeyr radıyallahu ah içmiş, içmiş, içmiş, içmiş, içmiş, içmiş, içmiş. E o, tasta o kadar süt var mı? Bereketlendiriyor Allah. Peygamber Efendimiz bir yemeği 70 kişiye, 80 kişiye. Efendim bir azıcık bir şeyi efendim 300 kişiye yetirdiği var. Efendimiz bereketlendiriyor. İçiyor, içiyor, o kadar içtim ki diyor karnım cüz oldu diyor. Karnı yapışık diye şey Sırtına böyle çukur diye çok içmiş, içmiş, karnı şişmemiş karını düz olmuş. Onların hali böyleydi. Tabii o sıkıntıların, o üzüntülerin, o meşakkatlerin eğilimi çok oluyor. Bizim zamanımızda, bu ikinci hadis-i şerifte bizim zamanımız, bizden önceki zamanda Müslümanların halinde, Müslümanların fakirleri, zenginlerinden 40 yıl evvel cennete girecekler ve zengin Müslümanlar, Müslümanların zenginleri kıyamet gününde, keşke biz de dünyada fakir olsaydık diye temenni edecekler. Onu göründük. Hay Allah. Keşke biz de dünyada fakir olsaymıştık da, böyle bunlar gibi erken diye söylemiştik diyecekler. Faki, kafirlere gelince, kafirlerin zenginleri de fakirlerinden 40 yıl evvel cehenneme atılacaklar. Daha evvel. Gel bakalım. Hem zengin diniz hem de kafir diniz. Gelin bakalım. 40 yıl evvel cehenneme atılacaklar. Ve kafirlerin zenginleri temenni edecekler ki dünyada keşke fakir olsalardı da o kadar cehenneme acele sürülmeselerdi diye temenni edecekler. Bunlar hep gösteriyor ki Allah fakirlik vermişse, fakirlik yazılmışsa, sabrederse ecri çok. Sabrederse ecri çok. Zenginlik vermişse şükreder, verdiği nimetlere şükreder. Sakın harama meyletmesin. Çünkü haram, evet bu dünyada insana birazcık bir şeyler kazandırıyor gibi görünür ama hem bu dünyada hem ahirette fitil fitil meylet <gülüyor> oluyor. Azıcık verilir. Haram, azıcık yer. Çok acısını çeker. kapımız bizi haramlara yanaştırmasın. Helalleriyle beslesin. Helal vücutlar, maaşlarına bir O helal kazançlarımızla hem kendimizi helalinden besleyip evlatlarımızı yetiştirip hem de Allah yolunda hayırlar yapmayı bizlere nasip ederiz. İnne fil cenneti dâran 125. sayfaya geçtik, Baş, baş sayfa başı 1. hadis-i şerife. İnne fil cenneti dâran yukâru lehâ dâran ferahî la yedhuluhâ illa men ferrâ hassilyâ. Bu hadis-i şerif Hz. Aişe validemizden rivayet edilmiş. Efendim, senedinde bir münker şahıs var ama altında 2. hadis-i şerif, onun için hocamız o Cümüşanele rahmetullah Aleyh, ikinci hadis-i şerifi kaydetmiş. İnne fil cenneti taram yukarü leha daral ferah, la yedhuluha illa men serraha yetame'l mü'minin. Burada da efendim sağlam senetle ikinci bir hadis-i şerif birinciyi teyit ediyor. Şimdi bazı hadisler, evet hadis alimleri, şurada da şu kusur var, lavilerinde şöyle bir durum var demişler ama başka hadis-i şerif aynı manayı teyit ediyorsa o da sağlamlaşıyor. Yani onun için bizim hocamızın, Hükümüşhaneli hocamızın usulü şudur ki, böyle hadis alimlerinin taan ettiği, tenkit ettiği bir hadis-i şerif varsa, ama manasının sağlam olduğunu hocamız biliyorsa, onu kaydediyor, altına bir tane daha onu teyit edecek, bir başka sağlam yoldan gelen hadisi gösteriyor. Bak, sen bunun burasına bir şey de söyleme, bak bu taraftan sağlamı aynı şeyi gösteriyor, aynı gerçeği ifade ediyor diye. Hatta bazı hadis alimleri sertçe mizajları, mevzu hadistir, mevzu hadistir, yani durma hadistir diye bazı hadislere böyle demişler. Hocamız burada işaret ediyor, böyle demiştir ama isabet etmemiştir. Çünkü delil var, şöyle şöyle delil, böyle böyle delil diye zik ediyor. Ya burada ya da şerhte. Bunun altı ciltlik şeridi var, yani açıklaması var orada. Şimdi... Birinci hadis-i şerifte diyor ki efendimizin ifadesi Hazreti Aisha'dan rivayet edilen cennette bir ev vardır ki buna ferah darul ferah denir. Buraya ancak Müslümanların şey çocukları ferahlandıranlar girer. Çocukları sevindirip ferahlandıranlar girer. İkinci hadiste deniliyor ki Ubeytüb'l-Âli'ten racallah ay. Rahmetübnü Yusuf'tan iki şeyden rivayet edilmiş. İkinci ayde şerhte deniliyor ki cennette bir ev vardır ki ona Darul Ferah denir. Ferah yurdu demek yani Darul Ferah Sevinçlik, ferahlık yurdu demek. Darul Ferah denir. Buraya ancak Müslümanların yetimlerini sevindirenler, ferahlandıranlar girer. Demek ki bu dünyada çocukların gönlünü hoş eden, efendim onları koruyup gözeten bilhassa yetim çocukları kendisini himaye edecek büyüklerinden mahrum kalmış çocukları, efendim, koruyup gözeten, sevindiren efendim kimseler cennete girecek. O anlaşılıyor. Bir de cennette herkesin giremediği bir özel yurt var. Özel bir ev var, özel bir konak var ki ona Darül Ferah Yurdu, Ferah Evi deniliyor. Hani Darül Funun diyoruz, üniversite demek. Darül Ferah bunun adı. Ferah Evi. Buraya ancak o Müslümanların yetimlerini, o çocukları sevindirenden girecek. Şimdi muhterem Kardeşlerim... Evet, dışarıda ayakta kalmışsınız. Yine doğru gelirseniz... Sallallahu aleyhi ve sellem... Çocuklara hususi muamelesi bize numunedir. Torunu... Efendimiz'e geldi. Biraz üzüntülü. Niye üzülüyorsun diyor. Deve diyor. Komşumuzun diyor devesi var diyor. Arkadaşı kimse, komşusu. O diyor deveye bindi diyor. Bizim devemiz yok, ben bilemiyorum. E gel ben seni bindireyim diyor omuzuma diyor. Peygamber Efendimiz. Torununu omuzuna alıyor. Mübarek omuzuna. Sevmiyor çocukları ökeye çıkınca yüksek yere. Efendimizin omuzuna. Torunu. Efendim ama diyor onların devesi şöyle şöyle bağırıyordu diyor. E ben de bağırayım diyor. Bir o tarafa mübarek, bir o tarafa böyle deve sesi taklidi yapmış. Çocuğun gönlü çok hoş olmuş, yani çok ferahlanmış. Onun üzerine indikten sonra fır sokağa. Ya benim dedem beni omuzuma aldı kim bilir neler söylediyse, mahallede epice bir sözünü etmiş yani bu yapılan işin. Efendimiz sahabeden bazı kimselerle mescidi i Nebeli'ye giderken, mahallenin çocukları yolunu kesiyor. Bizi de omuzlarla al, Ya Resulallah diye. Olmaz böyle şey demiyor. Hazarlamıyor. Yok şimdi zaman müsait değil filan demiyor. Yanındaki sahabiye diyor ki şu git de. Bakalım şu çocukları serindirecek neler varsa getir diyor. Gitmiş o da biraz ceviz falan bulmuş. Böyle çocukların başına yani yiyecek bir şeyler. Onları çocuklara dağıtıyor. Onlar tabii seviyor gidiyorlar. Hadi siz bunları şey yapın biz şimdi namaz kılmaya gideceğiz. Bunları yiyeyim diye. Onlara gene bir hediye veriyor. Bir öldürecekler Yani öldürmeyin hadi kuyuya koyun dedi bir tanesi. Öldürmediler yoksa öldürecekler de öldürmeye razı oldukları için şöyle 3-5 kere hemen şeye geçen kervana. Efendim eee onu hatırlatarak sahabesine diyor ki kardeşimiz Yusuf'u diyor. Yani kardeşimiz diyor da peygamber olduğu için peygamberler hepsi kardeş gibidir diye peygamber efendimizin sözü var. Yusuf'u diyor Birkaç civarada satmıştı kardeşleri diyor, biz de birkaç cevize kendimizi satın aldık diyor çocuklarda. Yani çocukların elinden kendimizi öyle kurtardık birkaç cevize diye. Şaka etmiş, Efendimiz'in muamelesi böyleydi. Peygamber Efendimiz şimdi ben aciz, aciz kardeşiniz İstanbul'da böyle camiye girerken ayağa kalkıyorlardı. Ön taraftan da biraz mevzup gibi bir zat var kalkmayın, günahdır bilmem bir sürü böyle şey yapıyor, itiraz ediyor yani günah diye. Ben de bunun hükmü nedir diye şeye baktım, kitaplara baktım. Peygamber efendimiz sahabeye diyor ki otururken böyle oturuyorlarmış Kul mu ulusiyelidiküm. Sizin şu reisiniz, efendiniz geliyor, kalkın demiş. Yani kendisi kalkmayı tavsiye buyurmuş. Şeyi geldiği zaman. Bu bir deli. Hatta mesciddeyken deniliyor. Hayır, mescidde değil, dışarıdayken oldu deniliyor. Neyse, yani ayağa kalkmayı hürmeten Efendimiz tavsiye etmiş. Yani gelen zat, muhterem zat, şeye, kalkın bakalım Efendimiz için, hürmet gösterin diye ona itibar ederdi Peygamber Efendimiz. Yani kabile reislerine, böyle eşrafa çok itibar ederdi. İnsanları mevkine göre ağırlandı. Makamına, mevkine göre ağırlandı Peygamber Efendimiz. Böyle ağırlaması var. Bu bir delil. Bir de karıştırırken okudum ki Hz. Fatıma, Peygamber Efendimiz'in yanına gelince, Fatıma'sı Zehra radıyallahu anh, Efendimiz oturduğu lindeninden ayağa kalkardı. Peygamber Efendimiz kızına ayağa kalkardı. Ve kızının alnından öperdi. Hoş geldin kızım diye itibar ederdi. Gel bakalım otur şuraya diye. Kapıya kadar karşılamaya gelirdi, gel gelirdi, yerine oturttu. Efendimiz'in manevesi böyleydi. Hz. Ali Efendimiz, Hz. E, Çocuklarınızı istikbale göre yetiştirin diyor. Çünkü onlar o zamanın insanlarıdır. Sizin zamanınızın insanları değildir. Siz gideceksiniz onlar büyük olacaklar. O zamana göre yetiştirin diyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki çocuklarınıza beyefendi muamelesi yapın. Eğit muamelesi yapın. Çünkü öyle yaparsanız beyefendi olur. Vurursanız, döverseniz, iterseniz, katarsanız, azarlarsanız çocuk buyu bozulur, altı bulur bizim Anadolu'da tabir vardır. Çok söyleme, afil de. Fazla söylediği zaman, afil eder. Evet. Onun için az söyleyeceksin, iyi terbiyeceksin, kibar konuşacaksın. Çocuğa iyi muamele edeceksin, çocuk iyi muameleyi öğrenecek. Çocuğu sevecek, kendi çocuğunu da seveceksin. E, Annesi babası ölmüş bir çocuk, yetim bir çocuk. E ne olacak? Ona daha çok bakacaksın çünkü onun cevabı çok. Bir yetime bakan ile ben cennette şöyleyim buyurdu Peygamber Efendimiz. Yan yanayım demek istedi. Yani cennete gelecek ve bana yakın komşu olacak. Yetime bakan. <gülüyor> yetime bakmak nerede? Yetimin malını yeme yemeye bakıyor millet. Yani yetime bakmak değil, yetimin malını nasıl olsa büyükleri gitmiş nasıl çarşur edebilir diye bakıyor. Malını almış, başkasının üstüne geçirmiş, bilmem ne yapmış. Anlatıyorlar bizim memlekette. Babarı ölüveren üç tane küçük kızın üvey annesi, mallarını almış, kendi kızının üstüne yaptırmış hepsini. E bu, bu kızın o babadan bir şeyi yok. Bu kendi kızıydı. Bu kızın o, o miraslar bir hakkı yoktu. Öteki üç kızın hakkı vardı. O üç kızın tavralarını, zeytinliklerini tutmuş buna efendim, vermiş. Bunlar mahrum kalmışlar. Üç tane yetim efendim babasız Hüveyan'ın elinde kız, boynu bükülmüş. Ama diyor, anlatırken, Allah işi döndürdü, dolaştırdı diyor, o ölmüş, o ölmüş, hepsi bu sefer bunları gelmişken, Allah'ın verdiği, kimi engelleyebilir? Onun için Rabbımız bizi dürüstlükten, doğruluktan ayırmasın. Bir de bu şeyleri, yetimleri, çocukları kollayalım. Çocuklarımızı iyi yetiştirelim. Beş tane çocuğum var hocam. E, birisi ağlar, birisi bağırır, birisi zıplar, birisi hasta olur. Kırdı mı sandın? Hayır. Sen onları yetiştirirsen, yarın bugün her birisi çok güzel, faydalı olur. Yani iyi yetiştirirsen, iyi yetiştirebilirsen. Ama iyi yetiştirmezsen ne olursa olsun Paşa olur da adam olmaz. Yani iyi yetiştirmek önemli. Allah evlatlarımızı. Harcamamak nasip iyi İyi yetiştirmek nasip etsin. Hayırlı evlat olmasa kurtulmak nasip etsin. Başkasının çocuklarına da izzet edelim. Yetimlere hususi bir ihtimam gösterelim. Onların bakımı için çalışalım. Evlat edinelim. Evladımız gibi şey yapalım. Tahsiline gayret edelim. Tahsiline gayret edelim. Allah razı olsun. Hocamızın efendim işte şöyle şeyleri vardı. <gülüyor> Rahmetullah aleyh şefaatine naale etsin Allah. Anası ölmüş bir kızacağız. Aldı. Sonra evlendirdi. İşte oradan da çocuklar kızlar falan oldu. Oraya buraya. Onlar da e, evlendiler falan. Şimdi babamız diyorlar hocamıza. Bizim babamız diyorlar. Dedemiz diyorlar. E, tanıtarken öyle tanıtıyorlar. Bizim asıl yani kendi çocuklarımız da, torunlar da biraz kızacak gibi oluyor bu işe yani benim çocuklarım. Ya bizim dedemize başkası dede nasıl dedi diğer der yani. Hocamız dese ama dedeniz dokunma. Onu onu hocamız şey yaptı yani. Hocamız öyle şey yaptı tabii o ecri aldı. Allah böyle hayırlar yapmayı, arkamızdan da hayırla anılmayı, biz öldükten sonra defterimize sevapların gelmesine, sevaplık işler yapmayı nasip eylesin inşallah. Esennetü'nneceti dereceten. Taşe bu günka illâ selâset. İmamı'l-Azir'in Evdu Rahim'l-Vesul'ün Vasul'ün Evdu Rahim'l-Vesul'ün Evdu İyal'in Sabur'ün Lâ yemil alâ ehm-i izmâ yuntikû aleyh'in <gülüyor> Ebu Hüreyya radıyallahu anh'ten Deylemi Müşnedir dersinde olsa gerek kaydetmiş Duymuş ki Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerifinde Cennette bir derece vardır ki Yüksek herkes tutta eden bir derece, makam, mertebe buna ancak üç kişi, üç sınıf insan çıkabilir. Herkesin çıkacağı bir makam değil. Yüksek bir yer yani. Cennetin yüksek bir makamı. Kimler çıkar? Ancak şu üçü çıkabilir. Bir, imamın adil, Adaletli bir idareci, hükümdar. Adaletli. İmam demek insanlara önderlik eden demektir. Arapçada. Bu tabii camide de bize namaz kıldıran kardeşimiz. O da öne geçtiğinden onun da adı imam oluyor. Fakat imam sözü aslında İslam'da çok büyüktür. Peygamber Efendimiz imamı imamı müslümindir. yani Müslümanların imamıdır. Bu Bekir Sıddık Hazreti Ömer e hem emirli müminlidir, hem imamı Müslümdir. Yani imam demek önder demek, devletin başkanı demek yani, hükümdar demek. Hep herkesin başında olan demek, kıymetli. İmamet-i Kübra hilafet makamıdır. Yani en büyük alim, imam ne demek? Halife demek yani, Müslümanların halifesi demek. Şimdi eğer bu güç kuvvet sahibi, idareci baştaki zat Müslümanlara adaletle muamele ederse <gülüyor> ordusu var ya, adamı var ya, silahı var ya, gücü kuvveti var ya, itibarı var ya önüne geleni kasıp kavuruyor. Yandı. Bu dünyada kasıp kavurur, ahirette kendisi kasıp kavuruyor. Ama öyle yapmıyor da adaletle diyorsa, adalet ediyorsa, haksızın haksızlığını engelliyorsa, haklıya da hakkını alıveriyorsa, ne güzel. Mısır'ı fethetmiş Müslümanlar. Mısır'ı fethetmişler. Mısır Fatih'i bakıyor ki bir kız hazırlamışlar. Atacaklar Nil nehrine. Ne bu böyle diyor Mısırlılara. E bizim bu eskiden beri yapa geldiğimiz bir adettir bu Nil nehrinin suyu azalır, kesilir. Tarlalarımızı sulama imkanı kalmaz. Biz böyle bir kızı süsleriz, püsleriz, atarız kurban olarak neh nehre. O zaman su tekrar yükselir. Nehir bizden memnun kalır, suyunu arttırır. Böyle şey yok diyor. İslam kendinden önceki batıl her adeti kaldırmıştır. Yapamazsınız bunu. E susuz kalacağız, aç kalacağız, açık kalacağız. Hakikaten de su kesiliyor Nil'de. Tarlalar susuz kalmaya başlıyor hakikaten de. Bu acayip hali Mısır Fatih'i Şeye Efendim Hz. Ömer'e yazmış. Hz. Ömer Müslümanların adaletli adaletle hükmeden hükümdarı. Bir yazı yazmış Ey Nil ben Allah'ın Resulünün halifesiyim itaat et ve suyunu arttır. Nil suyu, nehre. Yazı yazıyor büküyor, katlıyor zarfın içine koyuyor, gönderiyor. Oradakiler de demiş ki bu, bu şeyi hıza atacağınıza bu mektubu atın nehrin içine. 60'tan su başlamış, köşüp koşup şey yapma. Bil ama, nehir ama Allah'ın emrinde Allah'ın halifesi, Allah'ın yolunda giden Müslümanların imamı baştaki adaletli olursa işte olur. Lile hükmeder, suya hükmeder, rüzgara hükmeder. Allah bizi adaletten ayırmasın. Her mertebede insanın bir mesuliyeti vardır. Yani sizin bizim de mesuliyetimiz vardır. Hepimizi. Ya işimiz dolayısıyla bir mesuliyetimiz vardır. Ya eşimiz dolayısıyla, ailemiz dolayısıyla bir mesuliyetimiz vardır. Bizim de sözümüzü dinleyecek insanlar etrafımızda. Bizim adaletimize muhtaç, ona göz dikmiş kimseler vardır. Bakıp dururlar. Yani adaletle hükmedersek dua edecekler. Adaletsiz hükmedersek dua yiyeceğiz. Onun için Allah bizi her işimizde adil eylesin. Ölçülü eylesin. Haktan ayrılmamayı nasip eylesin. Eğer hasmımız bile olsa haklı, tamam al, eğer dostumuz bile olsa haksız, yok sen benim dostumsun ama haksızsın, olmaz böyle şey diyebilmek işte. Niçin diyebilmek? Allah için. Allah için dostu bile olsa, anası babası bile olsa, kendisinin menfaati bile olsa haksızlık yapmamak, kendisinin aleyhine bile olsa adaletten ayrılmamak. Asıl kahramanlık bu. Yani bizim büyüklerimizin yaptığı iş bu. İslam'ın büyük meşhur hakimlerinden birisinin huzuruna halife ile bir gayrimüslim kapıdan girmişler. Hakim Halife halifeyi gayrimüslim dava etmiş hakime. Yani bu halifeden şikayetçiym diyor yani. Abbasi halifesinden şikayetçiyim diyor hakime. Gayrimüslim. Yani bizim memlekete sığınmış gayrimüslim o zamanın büyük hükümdarlarından şey yapıyor, davacı olmuş, şakasına yapışmış, mahkemeye getirmiş, hakime diyor ki, ben bundan davacıyım. Şimdi kapıdan içeri giriyor. Birisi halife. Yani Abbasi halifesi. Adı lazım değil. Adını söylemeyelim. Kapıdan giren Abbasi halifesi. Yani insan yerine duramaz, ayağa kalkar. Eserçi divan durur. Ötekisi de kıyafetinden belli ki, ya Yahudi, ya Hristiyan Gayrimüslim. Kıyafetinden, giyinişinden belli. Külahından, bilmem bir şeyinden belli. Papaz kıyafeti veyahut Yahudi kıyafeti içi bir cız etmiş. Demişti. Şu Müslüman haklı olsa. Müslümanı sevmiş. Çünkü birisi Müslüman, birisi O Oturtmuş karşısına, ikisini dinlemiş, bakmış, gayrimüslim haklı. Tamam sen haklısın demiş, bu haksız. Sen cezalısın, ver cezanı. Falan. Fakat onlar gittikten sonra içine bir vicdan azabı düşmüş. Diyor ki, ben neden kapıdan girerken tam adaletle hareket edemedim de bir Gönlüm o Müslümana meyletti ilk önce. Hata yapmadı ama ben niye bu kadar kendimi tutamayan bir insanım? Niye eşit görmedim onu? Niye Müslümana gönlüm muhabbet etti diye ömrünün sonuna kadar tevbe etmiş. Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'dan büyük cami yaptıracağım diye heves ediyor. İstanbul'u fethetmiş. Ayasofya'yı Efendim Yüksünya zamanında yapmışlar. Koca kubbeli az azametli bir şey. Bundan daha büyüğünü yaptırmak istiyor Fatih Sultan Mehmet daha yüksek tepenin üstüne temeli kazdırmışlar. Mimar Rum. Yani şey, bizası yani. Mimar, onun getirdiği koca şeyleri, pil denilen, kubbeyi tutacak olan sütunları kesmiş. Ya bu bütün sütunları, ben bunu ne emeklerle, ne getirdim, ne diye kessin diye cezalandırıyor. Kesince çünkü kubbe daha aşağı oluyor. Şanı daha aşağı oluyor, daha küçük oluyor falan. Ona çok sinirlenmiş. Fakat mimar da dağılaya etmiş. İstanbul'un ilk kadısı Hızır Çelebi. Kadı Çevir, sülalesinden inmiş. Fasettin Hoca'nın sülalesinden inmiş ama meşhur bir insan yani Hızır Çelebi. Şimdi hükümdar geliyor, oturuyor baştaki mindere, diyor ki hükümlerim burası diyor böyle saray değil ki burası mahkeme diyor. Hem de diyor üstelik şikayet senden. Suçlu mevkiindesin, sanık mevkiindesin. Gel bakalım şöyle diz çök. Tabii kızarıyor Fatih. Oturuyor önüne. İki tarafı dinliyor. Fatih haksız çıkıyor. Sen haksızsın diyor. Şu kadar kısas, şu kadar ceza. Tabii Fatih bir şey demiyor. Mahkeme bitiyor. Diyor ki Fatih yanaşıyor. Fatih delikanlı 22 yaşında. Kaç tane 22 yaşında insan var içimizde? Düşünün yani 22 yaşında, delikanlı, daha böyle cevval, cıvıl cıvıl bir insan yani. Diyor ki, Kadı Efendi eğer ben padişahım diye bana biraz meyleseydin, biraz böyle şey yapsaydın bana, eğilseydin, beni haklı çıkarmaya çalışsaydın, adaletten ayrılsaydın, belimdeki şu kılıçla seni haklıyacaktım diyor. Kadı Efendi gülmüş onun bu sözler, gayet sakin. Minderin şöyle kaldırmış, altını göstermiş. Minderin altına bakıyor parti, eğri bir hançer. Kınında eğri bir hançer diyor, minderin altında, şurada. Bu ne? Eğer diyor, sen de ben hükümdarım, öyle mahkemenin kadının hükmüne falan aldırmam, dilemiyorum deseydin, bu hançeri saplayacaktım sana diyor. Adaleti kabul etmedi, şey etmeseydin, saplayacaktım diyor. Bunlar tarih kitapları yazıyor, olmuştur. Dedelerimiz öyle insanlardı. Bize şimdi masal gibi geliyor. Bu devirde de vardır. Bu devirde de Allah'ın... Yani Allah'ın iyi kulları hiç eksik olmuyor. Öyle adaletli, öyle ölçülü, öyle temiz, öyle... Pak, o kadar adaletle hareket eden, hakemeyen insanlar bu devirde var mı? Var. Bizim arkadaşlardan, İstanbul'daki dostlardan bir tanesi, demir tüccarı, tartmış demirleri filan satmış epeyce. Sonra bir de bakmış ki terazisi bozuk. Baskül. Kantarı bozuk. Ne kadar bozuk? Bir tonda 50 kilo 100 kilo eksik tartıyor. Yani bir ton gösteriyor. Al bir ton diyorsun adama ama aslında 900 kilo. 920 kilo, 930 kilo. Yani adama eksik mal veriyor. Çok para alıyor. Ama bu işin farkında değil. Kantarak veriyor. Terazisi bozulmuş. Eyvah ben şimdi bir dert alıyor adamcağızı. Bizim arkadaş ismi, ismi cismi malum. Bir dertleniyor, bir dertleniyor. Ne yapayım? Başka çare yok. Bu kantar ne zaman ayar yapılmıştı? İşte geçen sene şu vakitte, şu ayda kantar yapılmıştı, mühürlenmişti. O zaman belediye bunu şey yapmıştı. Ölçmüş, biçmişti. Doğruydu bu kantar. Tamam. O zamandan beri yaptığı bütün satışların faturasının dosyasını önüne koyuyor. O zamandan beri bütün satışlarının faturasını önüne koyuyor. Haa filanca yerdeki falanca adama şu kadar ton demir satmışım. Şu kadar tonda ne kadar fazla para almışım hesaplıyor yazıyor. Öteki adam ne şu kadar satmışım hesaplıyor yazıyor. Hepsine paralarını iade ediyor. Adamların farkında haberi yok. Yani bir sene önce alışveriş yapmışlar. azaldıklarının, aldıklarının, çok aldıklarının farkında değil. Şimdi bizim fakülteye Fuyloy'u geliyor. Bir başka adama getirmişler Fuyloy'u, ona koydurmuşlar. Eskisi bir şey olmuş da yani yeni bir adama doldu demiş. Tamam demiş 15 ton. Ya nasıl olur demiş. Yani 20 ton olması lazım. Yok demiş doldu. İşte demiş rakam 15 ton yazıyor. İşte şey de ağzına kadar doldu. ya nasıl olur? Her seferinde biz bunu 20 ton diye ödüyorduk parasını. 5 ton fazla alıyormuş adam. Yok demiş imkan yok. Depoyu ölçmüş, biçmiş. Bu depo demiş, 20 ton almaz, 15 tonluk işte ebadı belli demiş. Yani hile yapan da var, çok ama dürüst olan insanlarda Allah'ın iyi kulları da var. Allah bizi iyilerden eylesin. İyilerle karşılaştırsın. İyilerle alışveriş ettirsin. Yani kötülerden, kötülerin şevrenler uzak eylesin. Demek ki birisi adaletli hükümdar olacak. İkincisi bu o dereceye, cennette bir derece vardır ki ona ancak şu üç kişi erer dedi. Onu anlatıyorduk. Birisi adaletli hükümdar. O erecek o dereceye. İkincisi, Akrabası çok ama hepsiyle münasebetlerini canlı tutuyor. <gülüyor> Hepsinin gönlünü hoş ediyor. Ziyaretlerine gelip gidiyor. Akraba katı çok. Hepsinin de gönlünü hoş ediyor. Bir gün ona gidiyor, bir gün ona gidiyor. Halini soruyor, hakkını soruyor, işini görüyor filan. Hepsi de seviyorlar. ama bizim yeğen, bizim şey bilmem ne şey iyi. İşte bunu da o dereceye çıkartacak Allah. Yani akraba ile münasebetler çok önemli. Ahbaplık, ahbaplığı kesmemek, efendim e, ve onlarla sıla-i rahim yapmak, ilgiyi alakayı, sevgiyi, muhabbeti, canlı tutmak. Üçüncüsü ve zü'iyanin saburun. çok çocuğu baktığı aile efradı kalabalık adam. Ama sabur çok sabırlı. Yani kalabalık olduğundan her şey ağzı açık kocaman ekmek ister yemek ister onlara, onlara yemek hazırlamak lazım filan kolay bir şey değil ama sall ediyor. Bulmaya çalışıyor, doyurmaya çalışıyor. La yemun ala ezrihi bima yunfiku aleyhim. Bu aile efradına onlara verdiği getirdiği gıda, nimet vesaireden dolayı başa kalkmıyor bu yaptıklarını. İşte ben size her zaman bu kadar ekmek getiririm de bu kadar yemek şey yaparım da edepsizler usan, utanmazlar bilmem ne lan görler filan hani bir sürü laf söyler adam bazısı bu böyle yapmıyor. Sabırlı verdiğini başa kalkmıyor o ehlini, ianini azarlamıyor ve efendim onları öyle güzel bakmaya çalışıyor. Şimdi muhterem kardeşlerim biz biraz böyle hoca olduğumuzdan, biraz da böyle hadis-i şerifleri okuduğumuzdan, böyle vaazlar verdiğimizden bize aileleri hakkında bilgi için çok insan gelip soruyor. Biz de o kardeşlerimizin aile durumlarına mutlali oluyoruz. Müslümanların büyük bir kısmı İslam'ın aile şeyini bilmiyor. İslam'da ailelerin, karının, kocanın birbirine, evlatların, ananın, babanın birbirine nasıl davranması gerektiğini bilmiyor kardeşim. Adam kazak, karıyı dövüyor. Dövmezse erkeklik yok gibi düşünüyor yani. Kadın, kafası, aklı bir karış yukarıda, kocasına itaat etmiyor. Efendim, söz dinlemiyor. Vursal elinde kalacak, söz dinlemiyor. O bir acayip, bu bir acayip. Çocuklar bir acayip, ötekiler bir acayip. Hepsinin İslam'ın çizgiye gelmesi lazım. Hepsinin İslam'ın hükmü neyse, emri neyse oraya gelmesi lazım. Baba otorite ama müşfik. Ama efendim e, takip ediyor. Efendim, bir koruyor, bir zarara uğratmıyor, zulüm de etmiyor. Yani evet ailenin ne tamam ama zulüm etmiyor. E bir muhabbet var. Kadın vazifesinin müdrik, başı örtülü, efendisine bağlı, sözünden dışarı çıkmıyor, efendisinin malını, namusunu koruyor, kendisini efendim başkasına göstermiyor, açılıp saçılmıyor, tamam. Evlatlar evlatlarını biliyor, çok önemli. Yani ailelerimizde bu düzeni kurmamız lazım. Beş tane çocuğu oluyor ayrılıyorlar. Üç tane çocuğu oluyor ayrılıyorlar. Ayrılacağım diye geliyor. E peki sen namaz kılan bir insan değil misin? Namaz kılan mı hocam Müslüman? Karın o da başını örtel namaz kılar ama tek yurdu değil bilmem ne. Ya boşama. Düzeltin arayı hepiniz insafa gelin. Sen biraz aklını başına devşeyin. Hatanı oh. gelin. Bitir. düzel. O da düzeltsin. Şu yuvayı yıkmayın. Bu üç çocuk ortada kalacak. Beş çocuk ortada kalacak. Söylüyor, söylüyoruz söylüyoruz. Bir de şimdi öğrenmişler şeyi, efendim, 3'ten 9'a kadar boş ol, bilmem ne, bilmem ne filan. Hocam iş işten geçti diyor, ben artık telak-ı salasıyla boşadım, bitti. Tuh, vah gün gümbül, gümbül yıkılıyor yuvalar. Aman şu yuvaların, yuvaların mutluluğuna dikkat edin ki yuvalar bizim cemiyetimizin temel taşlardır. Onlar çürük oldu mu, bak gördüğünüz gazetelerde bir edepsiz çıktı, kaç tane ev dolaşmış, kaç tane video çalmış, kaç efendim, e, e, halt edepsizlik karıştırmış, Nereden gelmiş? Anası kötü bir kadın. Anası kötü bir kadın. Kendisi böyle hırsız ve şey, hırs düşmanı. Kardeşi, efendim, anarşistlerin başı. Kız kardeşi kötü yolda. Gördünüz mü? Yani bir yuva bozuk oldu mu? Cemiyete kaç tane muzur canavar üretiyor. Bir yuvada iyi olduğu zaman, o evlatlar hayırlı olduğu zaman hepimiz istifade ederiz. İyi bir insanın Dokuz mahalleye faydası olur. Dokuz mahalleye faydası olur. Onun için şu yuvaların İslami bakımdan düzenli, mutlu olmasına dikkat edeceğiz. Bir de oluyor, efendim bey kıskanıyor, perdeleri kapat, başını öp, patküt patküt patküt dövüyor, Niye dövdün? Kıskanıyor. Ya, yani hak etmediği zaman döversen Allah bunun hesabını sorar. Yani böyle şey yok. Adam bunun içinde şey gibi onun hakkını kabul etmiyor. İslami çizgiye geleceğiz. Biz istedik ki bu hususta kardeşlerimize İslam'ın emirlerini doğru düzgün anlatabilelim bir mecmua çıkarttık. İstedik ki bunu bu mecmuada da tam anlatamayız. Güzelce hepsinin evine bir kitap gönderelim de şey yapsınlar, okusunlar da ona uysunlar. Aile Ançgüvenisi iki ciltlik eser hediye ediyoruz. Ki okusunlar diye yani o o masrafın altından başkası kalkamaz. Yani onu öyle şey yapıyoruz ki okusunlar da yuvalar kurtulsun. Bir yuva kurtulursa bize kar, büyük kar. O bakımdan o eserleri alın, okuyun. Okuyun, yuvamıza İslam'ın emirlerini, Allah'ın emirlerini taktik edin. Şu yuvalar sağlam olsun, şu yuvalardan hayırlı evlatlar yetişsin. O hayırlı evlatlar, evlatlar bizim yüzümüzü güldür. Dünyada, ahirette. Allah cümlenizden razı olsun. Fatiha-i Şerife, maal-i Resmeni. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> İzlediğiniz <Sessizlik> için وَمَنْ تَبِيَ اَقْمُوا بِيْحْسَانِينَ اَجْمَائِينَ اَمَّا بَعْدُ فَيَا رَبَّ لَا يَا رَبَّ لَا يَا رَبَّ Acizane yaptığımız cümle, ibadat ve taatlarımızı kabul eyle. Kardeşlerimizin okumuş oldukları sekiz adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i kabul eyle. Ecri cezil sevabı kesir kesin ihsan eyle. Amin. olan ücuru mesubatı şu mübarek cuma akşamında evvelen ve hasreten Peygamber Efendimiz'e arz ve hebe ve hediye eylelik vasıl eyle. Ya Rabbi Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şebaatine iltifatına, teveccühüne cümlemizi ve bu hatimlere okuyan kardeşlerimizin nail Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle alinin ve cümle ashabının ve etbaının ve ahbabının ruhlarına ve sair enbiya ve mürselin ve enbiyallahu mukarrebinin ruhlarına ayrı ayrı hediye edelik ve asıl eyle. Amin. Bilhassa Ümmet-i Muhammed'in irşadiyle meşgul olan verese-i enbiya, ulema-i ve meşay-i turku ruhlarına hediye edelik, ayrı ayrı vasıl eyle. Onlara tabi halifelerin, mülklerinin mühitlerin, ariflerin ruhlarına hediye eyleyip vasıl eyle. Amen. Bu hatimleri okumuş kardeşlerimizin geçmişlerinin ruhlarına ikram eyle. Amen. Amin diyen kardeşlerimizin ve sair ihvanımızın ahirete göçmüş bütün sevdiklerinin ve yakınlarının ve dostlarının ve kendilerine dua vasiyet etmiş kendilerinden boyun büküp dua bekleyenlerinin ruhlarına hediye eyleyip vasıl eyle. Amen. Ya Rabbi bu beddeleri fethetmiş olan fatihlerin, bu yolda can vermiş şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram eyle. Amin. Ya Rabbi cümle ashabu Hayratu hasenatın ve şu cami yapanların yuruklarına hediye eyledik, vasır eyle. Amin. Eldemizde medfum bulunan evliyalı Allah'ın ve müsabıklarının yuruklarına hediye eyledik, vasır eyle. Amin. Ya Rabbi Hz. Adem Atamız Aleyhisselam'dan bugüne kadar şu yeryüzünden gelmiş geçmiş cümle müminin müminat ve müslimin müslümanat ve salihinü salihata da dereceleri üzere şu mübarek cuma akşamında ikram eyle. Amin. Ya Rabbi cümlelerin haberlerini şu hediyelerimiz ile pür eyle. Ruhlarını şu hediyelerimizden hissedar ve haberdar ve memnun ve mesuru eyle. Amin. Makamlarını ve makamlarımızı âlâ eyle. Amin. Derecelerini ve derecelerimizi yüksek eyle. Amin. Ya Rabbi bizlere de tevfiküne refik eyle. Amin. Ömrümüzü senin rızan yolunda geçirmeyi nasip eyle. Amin. Sevdiğin amelleri işlemeyi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bizi zulmattan nuruna vasır eyle. Gafletten, cehaletten halas eyle. Amin. Ya Rabbi marifetini, muhabbetini bizlere ihsan eyle. ilahine biz İlahine bizler Ya Rabbi.